Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Tertip Düzen ve intizamı. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh tertip, düzen ve intizama çok ehemmiyet verirdi. Dağınıklığı hiç sevmezdi. Hayatında nizam ve intizam meleke haline geldiğinden, kendisinde telaş ve acelecilik hiç görülmez, daima teenni ve vakarla hareket ederdi. İlahi iradeye tam teslim olmanın verdiği gönül huzuru içindeydi. O adeta bir ölçü insanıydı. Yemesinde, içmesinde, kıyafetinde, ibadetinde, Infakında, sohbetinde, sevgisinde, buğzunda hep bir ölçü hakimdi. Tasavvufu tarif ederken bazen tasavvuf, vakti en değerli olan şeye sarf etmektir buyururdu. Bu bakımdan saati büyük bir nimet olarak görür ve şu nasihatte bulunurdu. Kainatta canlı cansız, kürelerden zerrelere kadar bütün mahlukatı tefekkür ettiğimizde her şeyin muntazam bir şekilde yaşadığını ve seyrettiğini müşahede ederiz. Bu saltanatı ilahiye karşısında eşrefi mahlukat olan insan oldu. Dağınık, saatsiz, nizamsız olmayıp her işini vaktinde, saatinde icra etmelidir. İtidale Riyayeti İstikrarlı bir hayatın vazgeçilmez esası, ifrat ve tefrite düşmeden itidal üzere olmaktır. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh bu hususta şöyle buyururdu. İtidalli olanlar aynı zamanda sebatkar olurlar. Ufak bir şeyden dolayı bırakıp gitmezler. Seyr-i de bu böyledir. İtidarlı hareket edenler muhakkak hayatlarının sonuna kadar vazifelerini ifa ederler. Bazıları çok heyecanlı olur fakat arkası gelmez. Bilerek yapılan az ibadet, gaflette yapılan çoktan hayırlıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çoktan ziyade, Daima ölçülü ve itidalli hareketleri emrettikleri için ibadette de aynı düsturu talim buyurmuşlardır. Bazen çok ibadet yapana bu ibadet takatsizlik verir de ikrah haline düşebilir. Bu sefer azmi şevki azalır, azı da yapamaz hale gelir. Teenni ile yapılan her işte hayır beklenir. Acele yapılan işlerin de çoğu zaman sonu gelmez. Allah Teala rahmeti ilahiyesi mucibince kullarına ağır mükellefiyetler yüklememiştir. Yalnız kullarının acizliklerini idrak ederek adab üzere engin bir gönül kırıklığı içinde kendisine ibadet ve itaat etmelerini istemiştir. Nezaket ve Zarafeti Yüce Rabbimiz, Musa Efendi Hazretlerinin fıtratına, bedi zevklere ve ulvi güzelliklere karşı müstesna bir alaka ve muhabbet meyli lütfetmişti. Onun bu güzel fıtratı, İslam medeniyetinin Osmanlı'da zirveleşen edep, görgü ve nezaket anlayışı ile buluşunca bir kat daha zarifleşmişti tasavvuf ikliminin getirdiği güzellikler de bunların tacı olmuştu. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh, üstadı Sami Efendi Hazretlerini örnek göstererek şöyle buyururlardı. Üstad Hazretleri, herkese karşı bila istisna nezaketle, mütebessim bir çehre ve tatlı bir lisanla konuşurlar, katiyyen muhataplarını yalnız isimleriyle çağırmazlar, İsmin ve soyadının sonuna bey, efendi yahut da güzel bir lakap takarlardı. Maalesef zamanımızda nezaket zümrüdü anka haline geldi. Herkes birbirine karşı nezaketsizce konuşuyor ve muamele ediyor. Bunun ismine de samimiyet diyorlar. Kabalıkla samimiyetin ne alakası var? Halbuki samimiyetten nezaket doğar fıtraten hoş nazik olanlar müstesna ancak 60 70'ini aşmış İstanbul efendi ve hanımlarında bu nezaket kaidesine uyanlara rastlayabiliyoruz halbuki hatır şinaslık nezaketli olmak İslamiyet'in ana rüknlerinden biridir Rıza ve Teslimiyeti Allah dostlarının nazarında Cenab-ı Hakk'ın takdirine rıza ve teslimiyet gösterip, daima Hakk'a tevekkül etmek çok mühimdir. Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh bu hususta şöyle buyurur. Kul, her varlığın yegane sahibinin Cenab-ı Hak olduğunu tam idrak ederse, İnsanların ne mevkide olurlarsa olsunlar, birer aciz zavallılar zümresi olduğunu ve ellerinde mahdut bir selahiyetten başka bir kuvvetleri olmadığını anlar. En yakınlarına hatta çoluk çocuğuna dahi bel bağlamaz, malına ve makamına güvenmez, her şeyin Hak Celle ve Ala'nın yardımıyla tecelli ettiğini bilir. Yaratanına karşı bilgisi, bağlılığı, sevgisi, teslimiyet ve tevekkülü artar. Yaratılmışlardan hiçbir şey beklemez hale gelir. Muhterem üstadımızın üzerinde en çok durduğu hususlardan biri de teslimiyetti. Allah ve Resulü'nün her emrine canı gönülden boyun eğer ve şöyle buyururlardı. Bu yolda huzura kavuşmak ancak teslimiyetle elde edilir. Kimi evladından, kimi malından, kimi de daha farklı hususlardan iptilalara düşer. Müminin dünyada tam rahatlığı olmaz. Cenab-ı Hak daima mahzun ve gönlü kırıkların yanındadır. Sadrı dar olanlarsa her şeyden huzursuz oldukları gibi etraflarına da darlık verirler. Böyle kişilerin nafile ibadetleri çok olsa bile maneviyattan fazla nasip alamazlar. Teslimiyet, gönüldeki kederi ve sıkıntıyı izale eder. Ruh, sevdiğiyle beraber olur. Kulun maneviyattaki derecesi teslimiyeti ölçüsündedir. Teslimiyet noksanlığından birçok verimsiz, üzücü haller tecelli eder her şeyde tereddüdü, vesvesesi artar. Muhterem Üstadımız, hemen her hususta akıl ve basiretle hareket eder ve üzerine düşen zahiri ve batıni bütün tedbirleri layıkıyla yerine getirmeye gayret gösterirdi. Ancak netice ortaya çıktıktan sonra da, hali kabullenmeli ve hale rıza göstermeli buyurarak, teslimiyet gösterirdi. Eserleri Mürşid-i Kamillerin en büyük eserleri şüphesiz ki yetiştirdikleri Kamil insanlardır. Bununla birlikte daha geniş kitlelere ulaşmak ve daha fazla insanın hakikatlerle buluşmasına vesile olabilmek gayesiyle pek çok faydalı eser de kaleme almışlardır. Musa Efendi rahmetullahi aleyh, tasavvuf kültürünün daha ziyade fiili ve ameli yönünü aksettiren şu eserleri tehlif etmiştir. 1. İslam Kahramanları Üç kitaptan oluşan bir eserdir. Birinci kitapta, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashabının şecaat ve kahramanlıkları, ikinci ve üçüncü kitapta ise daha çok Selçuklu ve Osmanlı döneminde yaşayan İslam kahramanları anlatılmaktadır. 2. Altınoluk Sohbetleri Altı kitaptan oluşan bir eserdir. Altınoluk dergisinde aylık olarak neşredilen yazılarından oluşmaktadır. 3. Sultanul Es Şeyh Mahmud Sami Ramazanoğlu. Mürşidinin hayatını, ahlakını ve sevenlerinin dilinden bazı hatıralarını büyük bir hasret ve muhabbetle kaleme aldığı eseridir. Her cümlesinde emsalsiz bir tevazu ve nezaket hissedilir. 4. Allah dostunun dünyasından. Hacı Musa Topbaş Efendi ile sohbetler, ömrünün son yıllarında, 1996 yılında kendisiyle yapılan ve oluk dergisinde peyderpey neşredilen mülakatların bir araya getirilmiş halidir. Hayatı ve dünya görüşü ile alakalı en mühim bilgiler bu eserde yer alır. Son günleri ve vuslatı. Muhterem Üstad'ın bütün hayatı inna lillah'' ''Biz her şeyimizle Allah'a aitiz muhtevasında geçmişti. Seksenli yaşlara gelince ise ''Ve inna ileyhi ''Ve nihayet yalnız O'na döneceğiz'' tecellisi kendini göstermeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz belaların en şiddetlisi peygamberlerin, sonra derece derece salihlerin ve diğer kulların üzerine iner buyurmuşlardır. Bir peygamber varisi olan Musa Efendi Hazretlerinin iptilaları da ağır olmuştur. Bu iptilalar müminlerin hem safiyetlerini ve terakkilerini artırır, hem de Cenabı Hak'la beraberlik ve ünsiyetlerini ziyadeleştirir. Muhterem üstadımız son zamanlarında sanki Rabbine ve sevdiklerine kavuşmanın içten içe hazırlıklarını yapıyordu. Ziyaretçileriyle çoğu zaman ancak göz teması kurabiliyor ve sanki bakışlarıyla onları Allah'a emanet ediyordu. Vefatından bir müddet önce yazdığı ve sonradan yayınlanan bir yazısında şöyle buyuruyordu: Geçenlerde Azrail aleyhisselamla göz göze geldik. Güler yüzlü, takriben 40-45 yaşlarında, sakalsız, Mısırlı kisvesindeydi. Kendisine ısındım. Bu ecelimin yaklaştığı hususunda bir ikaz olsa gerek. Azrail aleyhisselamın bakışları çok keskindi ama neşeliydi. Sanki manevi bir tebşirat taşıyordu. Hastalıkları sebebiyle iki yıllık hareketsizliğin neticesinde ayaklarındaki kan dolaşımında ciddi rahatsızlıklar ortaya çıkmıştı. Vefatından bir gün evvel de kangren olan ayağının diz üstünden kesilme zarureti zuhur etmişti. O gün bu operasyonu gerçekleştiren doktor anlatıyor. Kendisini çok görmek istemiştim. Bir türlü fırsat olmamıştı. Kısmet o son anlara imiş. Ayağının ameliyat vazifesi bana düştü. İki kelimecik işittim o kısa sürede. Allah, Allah! Zikir ehlinin rahatlık zamanlarında da Sıkıntı anlarında da yegane sığınağı zaten hep o değil miydi? Bu ameliyattan bir gün sonra da yani müminlerin bayrama olan bir cuma gününde Üsküdar'ın o coşkulu cuma ezanları arasında bir aşkı ilahi şehidi olarak son nefeslerini verip aziz ruhunu mahbubuna teslim etti. Cuma gününe hususi bir tazimi vardı. Beyazlara bürünür, huzur ve sükunet içinde Allah'ın evlerinden birine giderdi. O cuma da öyle oldu, yine beyazlara büründü. Ancak bu sefer o evlerin sahibi olan Allah'a doğru yola çıktı. Bir bayram gününde bayramını Hakk'a vuslatla taçlandırdı. Muhterem Üstadımız bir ömür yana yakıla, hep o yüce dostu aramıştı ve artık vustat günüydü. Muazzez ruhları münevver cesedinden ayrılıp, Refik-i kanatlandığında takvimler 16 Temmuz 1999 Cuma'yı gösteriyordu. Rabbimiz kendilerini en güzel ikramlarıyla mükafatlandırsın ve umduklarına nail eylesin. Amin. Ya Rabbi, bir asra yakın ömrünü senin yolunda tüketen, Kur'an ve sünnet istikametinden bir nefes ayrılmayıp, din-i hizmeti kendisine sertaç edinen muhterem pederimizin, üstadımızın, reh gönül ikliminden bizlere de hisseler nasip eyle. Onun, Rıza'na medar olan kıymetli hizmetlerini devam ettirmeye bizleri muvaffak kıl. Fani firakımızı Firdevsi alanında Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sohbet halkasında ebedi bir visal ile neticelendir. Amin. Hak yolunda birleştirdiği gönüller 17 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını mütakip, cenazesinin ardından mahşeri bir kalabalık halinde akıyordu. Yek vücut olmuş sayısız insan, o anda dünyanın fani telaşlarından sıyrılmış, uhrevi hislerin derinliği içinde, Allah'a gerçek bir kul vasfında yönelmenin feyz ve ruhaniyet iklimine ulaşmıştı. Eğik başlar, dökülen sıcak göz yaşları, kulluktan murad olan gerçek halin zahirdeki pek aşikar bir tezahürüydü. Adım atmakta güçlük çeken o dasitani kalabalığın üstünde ise, gören gözler için bir rahmet bulutu halinde sayısız melek kabre doğru süzülerek onu teşii ediyordu. Ve nihayet kendisine emanet edilen 83 yıllık ömür defterini Hakk'ın rızasına mazhar olacak güzelliklerle doldurduktan sonra yüz akıyla Rabbimizin huzuruna çıkmak için sahra Cedid kabristanının kapısına geldi. Hayatı boyunca tevazu ve mahviyeti şiar edinmiş bu hak dostu Ölümünde de mütevazı bir kabre girerek, adeta hiçliğe büründü. Hüzün, gözyaşı, rahmet ve huzurun birlikte harmanlandığı bu manevi atmosfer içinde, dualar ve niyazlarla ebedi istirahatgâhında aile dostlarının arasına katıldı. vasiyeti Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh her yaptığı güzel işten sonra Elhamdülillah diyerek o imkanı bahşeden Rabbine şükreder ve onu hiçbir zaman unutmazdı öyle ümit ediyoruz ki can emanetini yüz akıyla Hakk'a teslim ettiği için de gönülden bir Elhamdülillah demiştir Vefatından sonra açılmak üzere yakınlarına bir vasiyetname bırakmıştı. O vasiyetnamenin bir kısmı şöyledir. Ey kainatı yaratan, yerlerin, göklerin, kürelerin, zerrelerin, insanların, cinlerin, hülasa bütün mahlukatın sahibi, yüceler yücesi, ulular ulusu Allah'ım. Varislerin bu zarfı açtıkları anda senin huzuru ilahinde olmuş olacağım. Uzun ömür verdin. En değerli dostlarını fakir için rehber eyledin. Dünyevi uhrevi hiçbir şeyi esirgemedin. Bol bol ihsan eyledin. Buna rağmen gayrete gelip de layıkıyla kulluk edemedim. Koskoca ömür böylece geldi geçti. Hatalar, noksanlıklar birbirini takip etti. Gönlümün istediği gibi yeşeremedim. Yalnız senin yüceliğinle, Rahmanlığınla, Settarlığınla Ve gaffarlığınla teselli buldum. Bu hakir, zayıf kulunun günahlarını, hatalarını bağışla. Çünkü O seni, Resûl-ü edibini ve bütün seni sevenleri ve sevdiklerini sevmiştir. Bu da yine senin lütfu ihsanınla, kereminle, inayetinle zuhur etmiştir. Gerek varislerime, gerek onu takip eden ve edecek olan zürriyetime de inayet eyle. Hepsine kavi iman ver atalete uğrayanlardan eyleme ki, bir taraftan kulluklarına devam ederken, diğer taraftan senin kullarına hizmet etsinler ve her an seni tevhid edenlerden olsunlar. Her dünyaya gelen, vakti, saati, sayılı nefesleri tamamlandıktan sonra, ebedi hayata intikal edecektir. Ne mutlu o kimseye ki, hayatını hak yolunda ifna etmiş ve yüzünün akıyla ahirete göçmüştür. Fakir de bu hususu nasibim derecesinde bildiğim halde layıkıyla kulluk edemedim. pir olduğum halde kendime çeki düzen veremedim. İslam büyüklerinin şuurlu şerefli hayatlarını okudum, nefsimde tatbik edemedim. Hatalarla dolu bir ömürden sonra Rabbimiz Teala Hazretlerinin mağfiretini bağışlamasını umarım. Çünkü o Rahmandır, Gaffardır, varislerimin İslami hukuka riayet ederek hayatlarını değerlendireceklerini umarım. Hikmetli Sözleri Mü'min, güzel halinin değişip kötüye dönmesinin, bilerek veya bilmeyerek işlediği bir günahın neticesi olduğunun idraki içinde bulunmalıdır. Mü'min, işlemiş olduğu küçük günahını daima büyük görmelidir. Allah dostları en ufak zellelerini dahi dağlar gibi cesim görürler. Derin bir mahviyet içinde Cenab-ı Hakk'a gözyaşları ve büyük bir teessür içinde istiğfar ederler. Akıllı kişi evvela çuvalın deliklerini yamar, ondan sonra içini doldurur. Delik yahut çatlak olan kaba ne konursa konsun, içindekini muhafaza edemez. Akıllı insan, düşük ahlaklı, Diyaneti zayıf insanlardan hem kendisini hem de yakınlarını korumalıdır. Mümkün mertebe onlarla mesafeli kalmalıdır. Çünkü kişi kiminle ülfet ederse, onun hali ve ahlakı kolaylıkla kendisine in'ikas eder. Kulu marifetullah'a ulaştıracak özler yani tohumlar, vücut toprağında hazır beklemektedir. Bunların filizlenmesi için hamd, şükür, zikir ve fikre devam etmek lazımdır. Marifet ilminin başı, ilahi sanatın sırları üzerinde tefekkürdür. Salim ve mansivadan arınmış bir kalple yapılan murakabe ve tefekkür neticesinde insan, kitaplardan öğrenemediği birçok ruhani bilgilere sahip olur. Zira Cenab-ı Hak buyurur: "Vettekullaha ve yuallimukumullah." Allah'tan korkun, takva üzere olun. Allah size bilmediklerinizi öğretir. El-Bakara 282. Kötü ahlaklı kişilere tebliğde bulunurken Leyyin yumuşak bir lisan kullanmalı ve mütevazı davranmalıdır. Onları katıyen ayıplamamalıdır. Çünkü kişi ayıpladığı şeye daha hayattayken kendisi de müptela olabilir. Dini hükümleri salih alimlerden sorup öğrenmek lazımdır. Zira onlar takva sahibi oldukları için fetvaları daha isabetli ve daha tesirlidir. Diğer taraftan, ilmi, mal ve mevkiye kurban eden dünyacı alimlerden de mümkün mertebe uzak durmalıdır. Evladına dinini öğretmeyen ana-babalar, dünyanın en merhametsiz insanlarıdır. Dini terbiye vermeden evlat yetiştirmek, sobada yakmak için, ağaç yetiştirmek gibidir. 100 tane yarım insanı toplasanız bir tam insan etmez. Müslüman temkinli ve tedbirli olacak ama asla korkak olmayacak. Büyükler nefs teskîyesinin farzı aynı olduğunu ifade buyurmuşlardır. Farzlardan sonra en mühim ibadet müminlerin gönüllerini almaktır. İnsanlarla iyi geçinmek kadar kişinin, aklının, ilminin ve hilminin çokluğuna delalet eden başka bir şey yoktur. Şunu iyi bilmelidir ki asıl keramet riyadan uzak kalarak ve kullardan hiç karşılık beklemeden tam bir ihlas ve teslimiyet üzere son nefesimize kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk vazifemizi ifa etmektir. Yani esas keramet istikamettir. Salik, bir taraftan büyük bir itina ile evradını yapmalı, bir taraftan da lazım hatta elzem olan kendi nefsindeki ayıp ve kusurları arama vazifesini ifa eylemelidir. Mürşitler, Saliklerin merhamet, sehavet, güzel ahlak sahibi ve mütevazı olanlarını severler ve onlarla ferahlanırlar. Sözünde durmamak münafıklık alametlerindendir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem borcu Müslümanlara mekruh kılmıştır. Zira hür ve sağlam insanın nazarında borç daima ağır bir yük, acı bir minnettir. İslam'ın emrettiği ibadetler hep kulların menfaat ve maslahatları içindir. Yoksa Allah Teala'nın bunlara hiç ihtiyacı yoktur. Hak Teala müstani olduğu halde kullarını emir ve nehiylerle yüceltmiş ve onlara yükselme yollarını açmıştır. Biz acizlere düşen de bu büyük nimetin şükrünü tam olarak ifa eylemektir. Hak dostları herkesin ağırlığını yüklenmeyi kendilerine düstur edinmişlerdir. Gayretimiz hizmet etmektir ama nefer olarak. Ben işin büyüğünü yapıyorum diye küçüğünü ihmal etmek olmaz. Zira küçükler birikince büyük olur. Temmet bi'iznillah ve salatu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.